Değerli konuklar, türkülere sevdalı görürler Bu konserlerinde Anadolu insanının birlik, beraberlik ve yardımlaşma, sevinç ve coşkusunu paylaştığı, ana yurttan Orta Asya'dan bu topraklara taşıdığı halk danslarımızdan halayların türkülerini sunacak sizlere sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. sizlere. hoş geldiniz efendim. Efendim her zaman olduğu gibi konserimize geçmeden önce dernek başkanımız Sayın Tanyol Çoruh'u mikrofona davet ediyorum. Sizlere hitap etmek üzere. Halk Türküleri toplumumuzun bir konserinde daha Engül Türk Müziği Derneği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Efendim gürü profesyonel sanatçı ve toplulukların dahi ağır bulunur, beğenilmez gibi kaygılarla programlarını almaktan çekinip, kütüphane raflarında tozlanmaya terk ettikleri en görkemli klasik Türk müziği eserlerini öğrenmek ve icra etmek isteyen Ankaralı 30-35 kadar müzikseverin TRT Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve topluluk şefi Sayın Vedat Kaptan Gürdakul önderliğinde 1999 yılı sonbaharında başlattığı Kayda Değer Bir Musiki Hareketi'nin adı. Son birkaç yıldır terennüm topluluğu adıyla anılmakta olan bu topluluğa, değişik yaş ve meslek gruplarından kısa zamanda çok sayıda katılım talebinin olması, kaygıların yersiz olduğunun en belirgin göstergesi. Büyüyen topluluk faaliyetlerini çeşitlendirebilmek için 2003 yılında dernek statüsünde yeniden yapılanıyor ve ve 2009 yılında da halk müziğimizi aynı anlayışla icra etmek ve öğretmek üzere yine TRT Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Sayın Mehmet Üçer'le el ele vererek bünyesinde huzurlarınızdaki bu güzide topluluğu oluşturuyor. Engül'ü Halk Türküleri Topluluğu adı verilen bu yeni topluluk, tempolu bir çalışmayla, terennüm topluluğu ile arasındaki açı kısa zamanda kapatıyor Anadolu Semahları özel konseriyle Ankaralı türkü severler önünde görücüye çıkıyor. Ardından Zeybekler, Elazığ Harput türküleri, Karacaoğlan Sevda türküleri, Pir Sultan Abdal türküleri, Neşet Ertaş türküleri, Aşık Veysel türküleri derken, bu akşam da Anadolu Halay türküleri özel konseriyle huzurlarınızda yer alıyor. Birkaç ay sonra 15. yaşını dolduracak olan en günümüzün kısa öyküsü böyle işte. Değerli konuklar, muski yolculuğumuz her iki alanda birden bunca yıldır siz kıymetli başkentlerin takdirlerine mazhar olacak bir kalitede sürdürebiliyor olmamızda en büyük pay hiç kuşku yok ki değerli hocalarımız Sayın Mehmet Üçer ve Sayın Vedat Kaptan Yurdakulu. Onların derneğimizin çıkarlarını ve ilkelerini daima ön planda tutan kanaatkar ve uzlaşmacı tavırları özverili ve disiplinli çalışmaları olmasaydı bu acımasız piyasada 15. yıla ulaşabilmemiz asla söz konusu olamazdı. Emek ve katkıları için her iki hocamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Faaliyetlerimizin sürdürülebilmesinde bizi madden ve manen destekleyen en gürü dostlarının da rolü yatsınamaz. Bu saygıdeğer dostların başında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek geliyorlar. Derneğimize hayat veren katkıları nedeniyle varlığımızı devam ettirebildiğimiz sürece kendilerini saygı ve minnetle anacağız. Farah salonunu etkinliklerimize tahsis etme lütfunda bulunarak bizlere bu tarihi mekanda konser verme ayrıcalığı yaşatan Ankara Üniversitesi'nin saygı değer yöneticileri, rektör Profesör Doktor Erkan İbiş, rektör yardımcısı Profesör Doktor Sibel Özkın ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı hani Profesör Doktor Abdülkadir e de bu ailecenap davranışları nedeniyle şahsım ve her bir topluluk üyesi arkadaşım adına şükranlarımı sunuyorum. Güzel sınımlarıyla konserlerimize değer katan Sayın Faruk Cenap Erdoğan'a, özverili çalışmaları nedeniyle topluluğumuzun bütün üyelerine, yönetim ve denetim kurullarında birlikte çalıştığım arkadaşlarıma ve teşrifiniz nedeniyle siz sayın konuklarımıza da teşekkür ediyor. Bütün babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü şimdiden kutluyor. Sonraki etkinliklerimizde buluşmak üzere. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum efendim. Bu akşam türkü soframızın ekmeği, suyu, halay türküleri. Asırların taşıdığı geleneğin yüreğimize işleyen ezgileriyle buluşturacak sizlerin gürürler. Tıpkı şairin şimdi sunacağım dizelerinde olduğu gibi. Parlaklığında sezginin, gülistanında sevginin, ulviliğinde ezginin halaylar çekilir coşkulu. Aydınlığında seherin, tazeliğinde baharın, cıvıltısında kuşların halaylar çekilir coşkulu. Anadolu'mda bağımsız dalgalanınca ay yıldız, sevdalanınca oğlan kız, halaylar çekilir coşkulu. Değerli konuklar, komşu iki yörenin üç halay türküsüyle başlayacağız konserimize. İlki, Kırıkkare Keski'nin Hacı Taşan'dan alınan bir türküsü. Esasında türkü değil bir masal. Bu masalda önce arzu seslenir kamberine. Helkemi suya daldırdım, doldu diye kaldırdım. İki gözü meykamber, bileziğimi ben aldırdım. Ve kamber cevaplar, son sözü yine arzu söyler. İkinci türkü Kırşehir'den ve Muharrem Ertaş'tan alınmış, derleyen Nida Tüfekçi. Başımda altın tacım, hem susuzum hem açım, Yarimi bana verin, gerisi anam bacım. Bu türküyle solistimiz Naci Bilge gelecek mikrofona. Solistimizden sonra yine Muharrem Ertaş'tan alınan bir başka Kırşehir türküsünü de topluğumuz seslendirecek. Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz. Yiğit olan yiğidin başı sevdasız olmaz. Ve şefimiz, müzikte doğru bildiği yolda attığı adımlarıyla sevdiğimiz, tanıdığımız TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı, değerli şefimiz Mehmet Üçer'i alkışlıyor. Yeah. doğru uzanıyoruz ve bu kez Yücel Paşmakçı'nın Ali Kızıltuğ'dan derlediği bir türküyü solistimiz Özlem Nas'tan dinliyoruz. Dam üstüne çu serer, bilmem bu kimi sever, bunun bir sevdiği var, günde on çeşit giyer. Ve bu türkiye bağlı olarak Ankara Çubuk Karaköy'e doğru geliyoruz. Nida tüfekçiden alınan bu türküyü de solistimiz Yaşar Karaba seslendirecek. Altın yüzük yaptırdım, kaşı sensin sevdiğim. Çok güzeller gördüm, başı sensin sevdiğim.